İki eşin müşterek vazifeleri. Vela hün mithlü alâhihân bil-mârufi, vela rjâl alâhihân Kadınların yüklendikleri maruf hak gibi alacak hakları da vardır. Erkekler derece, güç, mertebe olarak onlardan üstündür. Buyurulan ayeti kerime, erkek neviinin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde haklarını beyan ederek. Ayrıca birçok cihetlerle erkeğin üstün yaratıldığını da izah etmektedir. Kadınların bünya olarak daha zayıf olmalarına mukabil erkeklerin onlara yedirmelerini, giydirmelerini, rahmet ve şefkat etmelerini de emrediyor. Nitekim bu hükme işareten resul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem "Khayyarukum khayyarukum li <linisa 'ihim> Sizin en hayırlınız ''Hanımlarına en hayırlı olanınızdır.'' buyurmuştur. Allah subhanehu ve teala da Kur'an-ı Hakim'de, ''Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne'' ''Kadınlar size, siz de onlara libassınız.'' buyurmasıyla, erkek ve kadını birbirine libas olarak vasıflamaktadır. Binaen aleyh, iki eş birbirine libas olunca, her biri diğerini her türlü kusurdan yıkamalıdır, temizlemelidir.'' Zira birinin lekesi diğerinin lekesi sayılır. Dinde olsun, dünyada olsun her birinin diğerine yardımcı olmaları gerekir. İş bu yardıma biz vazife ismini veririz. İbn Abbas radıyallahu taala anhu diyor ki: İnni uhibbu en etezayyana lil-mer'ati kemâ uhibbu en etezayyana lil-mer'ati lianne Allahu taala yekul ve lehunne mislu bil وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ جَمِئًا حَقِّ عَلَيْهَا لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ Hanımımın bana zinetlenmesini sevdiğim gibi, ben de kendisine zinetlenmeyi severim. Zira Allah Teala, Örfen onların üzerinde bildiğiniz hakların benzeri gibi kendilerine de aynı hak vardır, buyurmaktadır. Haklarımı onlardan talep ettiğim halde, Onların hakkında kusur etmemi istemem, sevmem de. Zira Allah-u Teala erkekler derece olarak onlardan üstündür diye buyurmaktadır. 1. Küfür, zulüm, fısk ve isyanı terk etmekte, beyat etmekte, oy kullanmakta kadın ve erkek eşittir ve birbirine yardımcıdır. Demek bu hususta erkeğin imzası nerelerde geçerliyse kadının da imzası oralarda geçerlidir. Bey'at esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkek ve kadınlara aynı şartı koşmuştur. Ancak Peygamber erkeklere hem söz ve hem musafaha ile kadınlara yalnız sözle bey'at ediyordu. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafında ashab topluluğu olduğu halde erkeklere بَا يَعُونِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْاً وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم أرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه الله هجبر شيء أشتمك hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, iki eller ve ayaklar arasında uydurduğunuz iftirayla gelmemek, maruf, dinen bilip hoş karşıladığınız şeylerde bana karşı gelmemek üzere bana beyat edin. Bundan böyle kim vefa gösterirse, ecru mükafatı Allah'ın vaadi üzerinedir. Kim de bunlardan bir şeye çarpılır, dünyada onunla cezalanırsa, o, Kendisine kefarettir. Kim de bunlardan bir şeye çarpılır, sonra Allah-u Teala dünyada onu örtbas ederse, işte o da Allah'a havaledir. Dilerse onu afuv eder, dilerse cezalandırır, diye buyurduğu gibi, kadınlar hakkında da allah Teala hükmünü beyan ederek, يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيء أو ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتلون أولادهن ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن وستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şey eş tutmamaları, hırsızlık ve gasp yapmamaları, zina etmemeleri, evlatlarını öldürmemeleri, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamaları, marufta, bilip hoş karşıladığınız şeylerde sana karşı gelmemek üzere sana beyatleşmeye geldikleri zaman beyatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret isteği ver. Çünkü Allah çok yarlıgayıcı ve çok esirgeyicidir, diye buyurmaktadır. 2- İman ve ibadet konularında 3- İslam'ın ahkamını icra etmekte 4- Allah Ta'ala'nın ve O'nun Resulünün emirlerini yerine getirmekte 5- Nifak ve riyayı terk etmekte 6- Huşu ve tevazu ile namazı kılmakta 7- kendi mallarından zekat ve sadakaları çıkarmakta ve mali cihatta. 8- Güzel ahlakta, iffet ve namusu korumakta. 9- Seferde ve iktidarsızlık halinde orucu bozmakta. 10- Allah'ı zikretmekte, dua ve tesbihlerde. 11- Bunları tebliğ ve talim etmede erkek ve kadın musavidir. Ancak talimde şartlar vardır. Nitekim doktorluk, Alışveriş ve mecburi konuşmalarda da şartlar vardır. Edep, haya, vakar gibi. Bunlar hepsi şu ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır. İnnel müslimîne vel müslimâti vel müminîne vel müminâti vel kânitîne vel kânitâti vel sâdikîne Vel vel ve mütasaddikîn ve mütasaddikât ve sâimîn ve sâimât ve hâfızîn furûcuhum ve hâfızâtı ve zâkirîn Allâha kesîran Allah'ın emirlerine uyan ve boyun eğen erkekler ve Allah'ın emirlerine uyan ve boyun eğen kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar Taatte devam eden erkeklerle taatte devam eden kadınlar, özünde sözünde ve hareketlerinde dost doğru erkeklerle dost doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi olan erkeklerle mütevazi olan kadınlar, farz nafile sadaka veren erkeklerle farz nafile sadaka veren kadınlar, farz nafile oruç tutan erkeklerle farz nafile oruç tutan kadınlar. Gizli yerleri koruyan erkeklerle gizli yerleri koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar için Allah mağfiret ve büyük mükafatı hazırlamıştır, buyurulmuştur. 12. Miras almakta miktar söz konusu olmaksızın kadın ve erkek eşittir. Ancak bir meselede kadın bir, erkek iki pay alır. Bu da feraiz ilminde hikmeti beyan olunduğu üzere, kadın ekseriyetle babasıyla çalışmaz, oğlan kardeşi çalışır. Onun için oğlan iki pay alıyor. 13. Kazançta erkek ve kadın farksız olarak, her biri kendi kazancı nispetinde, malında tasarruf hakkına sahiptir. 14. Cüz'i istisnalarla beraber, şahitlikte erkek ve kadın eşittir. Ancak burada da, kadının aklı, Beyni gibi kuvvet ve hacim olarak erkekten daha az olduğu için miras meselesinde olduğu gibi kadın erkeğin yarısı sayılmaktadır. 15. Siyasi ve diplomasi konusunda birçok yerlerde erkek ve kadın eşittir. Kadın fıtraten akıl ve kuvvetçe erkekten daha zayıf olduğu için siyasi ve diplomasi konularında tek başına hareket edemez. Nitekim hacca gitmesi tek başına caiz değildir. Şu halde fikir alışverişinde, haç meselesinde kadın, bir erkeği kendisiyle beraber işleyeceği harekete ortak etmelidir.